Merhaba Zafer abi Merhaba Başkan Merhaba Cem Merhaba Dilek evet. Bir haftalık aranın ardından gondolin düşüş serimize devam ediyoruz Aslında bir hafta ara vermedik ya o arada da canlı yayın yaptık Dık. biz Quiz yaptık Evet Yapamadık Yarı quiz yaptık Aynen Hakikaten yarı quiz yaptık Cem Reis yine yeni bir şeyler denedi. Ben denemedim biz evvel gerçekten. Kuis <gülüyor> <Quiz> kendisi denedi. <gülüyor> evet. Hazırlıksız yakaladı bizi. Olsun yine de bilgilerimiz üzerinden şöylece bir geçtik. Şimdi kaldığımız yerden öykümüze devam ediyoruz. Artık Merhaba son... Lejenderium Türkiye izleyicileri. Diyeceğim doğru unuttum. Ha, şey Onu yok. unutmuşum ya. Yaşlı. Vallahi zor abi. Bak. Baştan başlıyorum. <gülüyor> Baştan Burayı ben... de. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Lejenderium Türkiye izleyicileri. Evet, unutmuştum gerçekten. Evet, iyi Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Gondoline saldırı başlamıştı artık. Tepelerden böyle alevler içinde kızıl bir ışık aşağı inmeye başlamıştı. Nihayet. Ve herkes bir panik demişti tabii o sırada. Tam bir bayram hazırlığındaydılar zaten gondolin halkı. Bahar'a geliş bayramını kutlayacaklardı. Ve tepelerden gelen gözçüler, nöbetçiler falan böyle telaş içinde... Kralın yanına gelip işte saldırıya uğradık her yer ateş içinde su gibi akıp geliyorlar falan diyor. Ve şey diyorlar böyle şeklen ejderhaya benzeyen ateş iblisleri üstümüze geliyor falan diyor. Ve herkes bir panik havasında kadınlar çocuklar evlerine sağa sola kaçışmaya başlıyorlar. Tabi bu sivil halkın kendini koruma ya da kaçışma meselelerinin yanı sıra askeri birliklerde başlıyorlar toparlanıyor. Bu panik sırasında çocuklar ağlaşıyor, kadınlar kaçışıyor falan ama tabi askerler büyük bir disiplin içinde hemen kralın çevresinde toparlanmaya başlıyorlar. Hatta askerlerin koşuşlarında falan o örgü zincirlerin falan şıkırtıları falan duyulmaya başlıyor. Bir anda kralın çevresinde bir askeri birlik oluşuyor. Bu askeri birlik kralın hanesine bağlı Tugay. Kralın hanesinin bayrağı da filaması da hemen önlerinde dalgalanıyor. Ay ve güneş var Turgon'un hanesinin ableminde filamasında. Bir de içinde kızıl bir kalp var. Kızıl bir kalpte Melkor tarafından Fingolfin öldürülüyor ya babasının şeyi kalbi yanan kalbini ifade eden bir kalp ve orada böyle inanılmaz derecede kuvvetli güçlü heybetli bir askeri birlik Turgon'un yanına yerleşiyor. Hepsi böyle gümüşü zırhlara bürünmüşler örgü zırhları var ellerinde kılıçları falan var ve kalabalık şeyi fark ediyor onlara dönünün hepsi heybetli askerler olmasına rağmen en uzun boyluları Turgon. Turgon onların arasında apayrı bir güçle azametle Onların önünde de çok seçkin askerlerden oluşmuş ve miferlerinde kuğu kanadı ya da martı kanadı bulunan özel bir askeri birlik var. O da Tuğr'un birliği. O da kralın yanında mevzilenmiş, Kralı korumak ve saldırıya karşı koymak için oradalar. Millet de bu beyaz kanat ablemli askerleri görünce Tuğr'un askerlerini falan görünce çok özel seçkin bir birlik bu. Bütün hanelerin en iyi savaşçılarından falan toparlanmış. Hat yalnız ilk kez böyle özel bir birlik gördüğü için hem hayranlık hem şaşkınlık için de bakıyor o birliğe. orada bir insan olarak hepsinden daha heybetli daha yüksek. orada tıpkı Turgon gibi kendi birliğinin yanında upuzun ve gösterili bir şekilde dikiliyor. Surlardan aşağıya gelen o ateş seri gibi Morgoth ordularını gözetlerken görüyorlar. Diğer tarafta Meglin'in klanı da bir an evvel hemen, hemen kralın yanına geliyor. Meglin'in simgesi kalkanlarında Samur kaplı ve siyah tamamen. Çok ağır güçlü kalkanları var ve o siyah basit Samur kürkünün arasında da bir tane Samur şekli gözüküyor. Hiç gösterişli falan değil. Böyle karanlık bir şey. Meglin de çok karanlık bir tip ama askerleri falan oldukça iyi Meglin'in de zaten maden arayıcılarından falan oluşuyor. Bu maden işçilerinden falan oluşuyor. O yüzden de güçlü, kuvvetli, gösterişsiz ama karanlık suratlı böyle korku verici bir birlikte gene kralın yanında yer alıyor. Bunların zırhları falan da siyahım öyle gümüşlü, parlak değil. Samur gibi karanlık örgü zırhlardan falan oluşuyor. Ve onların ellerindeki silah olarak kullandıkları alet de biraz kazmaya benziyor ama iki tarafı olan biraz uzunca iki tarafı olan baltalardan oluşuyor bunların silahları. Samur klanının kullandığı savaş aletleri onlar. Mücadeleye hazırlanan diğer birlikler arasında sayıca en kalabalıkları olan kırlangıç ve gökteki kemer simgeleriyle oluşmuş iki tane hane var. Bunlar şehirdeki en usta okçuları içeren kırlangıçhaneden en usta okçuların klanı. Bunların ablemleri de bir ok başlığı var orada. Direkt okun tamamı değil. Kalkanların önünde bir ok başlığı var. Ve genelde koyu mavi mor ve siyah renklerle üstleri başları kaplanmış durumda. Liderlerin adı duilin duilin çok çok büyük bir okçu. Hiç kimse duilin kadar uzağa ok atamıyor. Hiç kimse duilin kadar isabetli ok da atamıyor. Artı hızlı hareket etmede, oplama, zıplamada falan baş edilebilir bir adam değil böyle yay gibi bir adam. Hmm. Ve muhteşem bir okçu. Zaten kırlangıç hanedanının da silahları ok. Legolas'ın özendiği adam. Legolas'ın tayfa Ha, evet o tayfa. <gülüyor> Diğer birlik olan Gökteki Kemer'in birliği de şey zenginlikleriyle mücevherat işçiliğiyle falan ünlü bir hane burası. Lennister'ler. Lennister'ler gibi. <gülüyor> Bunlar bayağı süslü göz alıcı bir birlik böyle. Hani güçlü kuvvetli olmalarının yanı sıra. Hatta şey var böyle kalkanların üstündeki takılmış mücevherler falan. Gelen kırmızı ışıkla parlıyor böyle etrafa yayılıyor falan. Çok janjanlı bir birlik böyle. O çok var. havalı çok güçlü bir birlik. Ve o kalkanların üstlerinde yedi tane mücevher sıralı her birinin, her bir askerin önünde kalkanlarında. Onlar da Yakut, Mor Kuvars, Safir, Zümrüt, krizopras ve Topaz ve kehribardan oluşuyor. Yedi tane mücevher var. Krizopras taşı elma yeşili tona sahip, nikel içeren bir çeşit kuvars. Ama böyle renkli, güzel, albenili bir taş. Onların reisinin adı da Egalmot. Egalmot böyle yıldız biçimli kristal nakışlarla işli mavi bir harman ile savaş meydanına inen ucu kavisli bir kılıç kullanıyor. Ucu kavisli kılıç kullanan tek Mondolin'in de Egalmot. Diğer birlikler düz kılıç kullanıyor. Bu ucu kavisli bir kılıç kullanıyor. Bu kılıcının yanı sıra neredeyse duilin kadar da iyi bir okçu. Hatta kendi birliğinde hiç kimse onun kadar uzağa isabetli ok atamıyor. Hani sadece iyi bir usta bir kılıç savaşçısı değil. Aynı zamanda da çok cevval bir ok atıcısı. Bunların yanı sıra da böyle sütün motifli bir filama geliyor. Bu da sütün hanesinin şeyi. Altıncı hane. Ve kar kulesi hanesi var. Orada da böyle üstü karlarla örtülü bir ışık kulesi ablemiyle ifade edilmiş onların şeyleri de. Ve bu iki grubun da ortak komutanı şey Penlott denilen adam. Penlott komutanları. Bu çok kudretli bir hane ve çok önemli bir hane. Buradaki Penlott'u şey ile karıştırmamak gerekiyor. Pendlot var bir tane. Elrond'dan bile daha arif. Bu tarih yazıcılarının en önemli adamı olan kişi. Aslında o da gondolinli bir şey elf. Ama yalnız buradaki pernot o Pendlot değil. O başka birisi. Bu asker olan Pendlot. Ağaç klanı hanesi geliyor o sırada da böyle yeşil renkli elbiselere bürünmüş. Herhalde bu hakikaten orman elfleri gibi ağaçlarla ilgili oldukları için. Ve bunlar demir saplı sopalar ve sapanlarla donatmışlar kendilerini. Ucu demir güçlü ağaçlar. Falan. Böyle sapan ve demirle güçlendirilmiş ağaçlar bunların silahları. Efendileri, önderleri de Galdor. Galdor tüm Gondolin ahalisi içinde yiğitlikte sadece Turgon'la karşılaştırılıyor. O kadar yiğit, o kadar kahraman ve o kadar güçlü birisi. Kalkanlarında da dört bir yana ışık saçan güneş sembolü var bunların. Her taraf güneşte aydınlatılıyormuş gibi. Ve burada herkesin sevgilisi olan Glorfindel'in lideri olduğu haneye geliyoruz. Bu altın çiçek hanesi. İşte bu. Kalkanların önünde şey var böyle altından bir çiçek var. Lotus çiçeği gibi. Ve pırıl pırıl altın işlemelerle kaplı. Glorfindel'in de kaftanı böyle altın sırmalarıyla işlenmiş. Işık altında pırıl pırıl parlıyor. Korkunç bir ışıltığa sahip. İlkbaharda kırlangıç otuyla bezenmiş bir çayırı andırıyormuş. O kıyafetle beraber kollarında da altın sarısı haleler böyle inanılmaz şekilde parlıyor ve milletin gözünü alamıyor Glorfindel'in tayfasında. Çok geçmeden Ektelion'un halisini görüyoruz. Bunlar çeşme klanının şeyi. Ektelion'da lideri. Ektelion'da tabii malumunuz en önemli elf savaşçılarından birisi. Bütün tarih boyunca ki en önemli elf savaşçılarından birisi. Zaten daha sonra göreceğiz. Balrokların reisini de öldüren kişi olarak tarihe geçecek. Bilenler bilir. Bilbon'un da lakabe Ektelion Bilbon. Ektelion Bilbon. <gülüyor> O da cesaretiyle. Bizim Hobbit serisini izleyenler anladı. Bunların renkleri gümüş ve elmas rengi yani hem gümüş bir parlak o gümüş renginde bir parlaklık hem de akarsu denilen beyaz elmas şeklindeki bir parlaklığa sahip zırhlar kalkanlar ve miferler kullanıyorlar falan ve bu askerlerin özelliği müzik aşığı oldukları için çeşme klanı flüt sesleriyle savaşa giriyorlar ve girdikleri neredeyse hiçbir savaşı kaybetmiyorlar falan böyle çok sanatsal ama inanılmaz güçlü biçici kıyıcı bir hane Ektelion'un hanesi onların arkasında da ARP klanı gözüküyor. Arp klanı bu bizim bildiğimiz Lir benzeri çalgı var ya Lir daha büyüktür tabii bu Arp elde taşınanlarından. Arp klanının hanesinin lideri Salgant. Salgant özel bir elf yani Tolkien için tek yaratılmış bir elf gibi. Çünkü o zaman yaşamış hiçbir elf o sonra yaşayacak hiçbir elf şişman diye tarif edilmiyor. Salgant şişman diye tarif ediliyor. Çok ilginç. Tombik hatta diğer bütün elfler yaya gelmiş olmalarına rağmen surlara ve kralın bahçesine bu ayakları falan zor taşıdığı için kendisini at üstünde gelmiş. Tek at üstündeki şey Salgan. Salgan şey değil böyle cesur bir savaşçı falan değil ama askerleri fena değil. Askerleri iyi ama kendisi korkak. Yüreği küçük bir adam ve zaten Meglin'e de yardımcı oluyor. Yani hainlerden biri de Salgan. Meglin korkutuyor çünkü. Savaşı kesin kaybedeceğiz. Ya onlardan taraf olacaksın ya da sen de katlanacaksın falan diye. Bu da korkak olduğu için bunu kabul ediyor. Ama korkaklık yaptırıyor buna. Kötülük yaptırmıyor bu kötülüğü. Çünkü şeyi biliyoruz saldan ufaklık erendilin en yakın oyun arkadaşı. Yani, Kıt akıllı. Yani. Yani çocuk gibi bir adam aslında. Çok korkak çocuk gibi bir adam. Bunların da miğferlerin önünde gümüş arp işaretleri var. Hepsi bütün klanı gümüş arplerle kaplı falan. Sadece kendisi klanın lideri olduğu için onda altın arp var. Diğer yani hepsi gümüşten <gülüyor> yapılmış. Bunda altın bir arp var yani. Öncelikli falan. Ve bu işte at üstünde geliyor. Tıknaz çünkü. Düşmana korku salacak. Evet yani. çok korku <gülüyor> şarkı söyleyerek öldürecekler düşmanı. Yalnız bu salgant dışında efsane Milan kadrosu gibi askeri var. Oo, var çok iyi askerleri var hakikaten. 12 tane 12'si de birbirinden merdane. Yiğit. Ya, böyle şey yok yani. Niye izdin ya salgantı? Salgant biraz şey, işte kendi korkak. Yapacak bir şey ya yok. Yaptı. Adam korkak yani. Yakışmıyor mu böyle... <gülüyor> diyorsunuz yani? O <gülüyor> ya Turgon'a yakışmıyor canım. <gülüyor> Turgon'un kalemi değil. değil. Değil değil. Bu tehdit böyle gitgide şey beliriyor. Daha bir yaklaşıyor tabii sıcaklık ve ateş. Ve 12. hane olarak katılan da gazap çekici hanesi ki bu gazap çekici hanesi madencilikle, kazıcılıkla uğraşan, demirle uğraşan. Yani direkt olarak aslında cücelere yakın bir hane. Ve çok güçlüler bunlar. Kolları falan anormal güçlü. O yüzden hiçbir gondolin hanesinde bulunmayan çok Ağır kalkanlar taşıyorlar ve gürzlerle, baltalarla yani balyozlarla savaşıyorlar. Çünkü kol güçleri, beden güçleri buna yetiyor. Çok çok cesur bir hani bu öyle böyle değil gözü kara. Zaten Valar arasında da bütün Valar'a saygı duymalarına rağmen kendilerini özel olarak Aule'nin çocukları diye nitelendiriyorlar. Aynı zamanda da şeylerden birebir nefret ediyorlar Balroglardan. Özel bir kinleri var Balroglara karşı. Bunun sebebi de Agbant'tan kaçan Noldor falan şeye geldiklerinde anlaşılıyor. Anlattıkları hikayeler. Oradaki madencilere yapılan kötü tavırlar, hmm. işkenceler, acımasızlıklar falan. Balroglara karşı çok özel bir kinleri var. Gözleri çok kara. Bunların liderin adı da Rok. Glomların en güçlüsü deniliyor buna fizik olarak. Atılganlıkta ise sadece ağaç klanından Galdor'un gerisinde. Hız çeviklik olarak da sadece Galdor'dan bir tık geri. Müthiş kahraman bir klan burası savaş açısından. Ablemleri de üstüne yani çekişle vurulmuş bir örsü. Yes. Çarptığı yerde de kıvılcımlar saçılmış. Onu gösteren örs sembolünü seçiyorlar kendilerine. Tamam bir demirci sembolü seçilmiş oluyor yani. Sayısı da bir hayli kalabalık bu klanın. En kalabalık klanlardan birisi bunlar. Ve bunlar da işin aslında yapıcısı yapı işte madencilik yani imalat tarafında çok güçlü bir klan bu silah yapımında da çok özel bir klan bütün silahları falan da bunlar yapıyorlar korkunç cüreklerce savaşacakları nefretle dolu oldukları için baloklara belli ve işin doğrusu en büyük kahramanlığı yapan aile bunlar olmasına rağmen bu aileden tek bir kişi bile kurtulmuyor savaşta hepsi efendileri rok'un yanında orklar ve diğer canavarlar tarafından öldürülecek çok büyük zarar vermelerine rağmen bu bu neyi etkileyecek? Artık gondolinde yapılan o efsanevi kılıçlar, efsanevi silahlar, zırhlar bunların tamamı öldüğü için aktarılamıyor bir sonraki kuşağa. Bir daha bunların yaptıkları seviyede silah ve zırh erfler tarafından yapılamıyor bütün halini kaybediyor. kılıçlar. Çok büyük ayıp yani. Sanat da bitiyor bunlarla beraber o seviyede. Şeyi biliyoruz işte Thorin'in ve Gandalf'ın kılıçları, Ocris ve Glamdring ve Sting, Bilbo'nun kaması kılıcı. Onlar işte ta Gondolin'de bu klan tarafından üretilmiş kılıçlar. Onların kılıçları çünkü bir tehlike sırasında orklar ya da Merkur kuvvetleri geldiği zaman mavi kılıltılar falan saçan kılıçlar. İşte o sanatta bunlarla beraber yok olmuş oluyor. orada bu sırada yakın korumalığını yapıyor tabii kralın ve yakın korumalığını yaparken kendi hanesiyle kanat figürü taşıyor onlar. Martı ya da kuğu kanadı taşıyorlar. Yüzüne gatlar bir ifade yerleştirilmiş. Hiç korkusuzca ileriye doğru bakıyor. Ama ona bakmasını bilen bilgeler şeyi görüyorlar. Buradan bir kurtuluş olmayacağını, hayatının son günlerini yaşadığını fark etmiş bir adam. Ama bunu da umursamayan, buna karşı bir korkaklık duymayan birisi gibi gelen savaşçıları izlediğini görüyorlar. Erendil o sırada tabi evde. Bakıcısı yanında. Bakıcısı da Melet. Melet de buna ...zamanında çocuğa şeyleri falan anlatmış işte. İyi çocuk olmazsan, şımarıklık yaparsan, lafı tutmazsan... ...Alkbank'tan gelirler, seni alırlar bilmem ne falan diye. Çocuğu bu şekilde disipline etmiş. Evet tamam. yürüt <gülüyor> <gülüyor> Yürü <gelplerinden> mi abi? <gülüyor> yürük elplerinden mi? Yok abi, yürük elplerinden mi evet. Neydi? Dunganga. <gülüyor> ne alaka? Şey demiş çocuğa, varymış bir ya. dunganga. Dunganga, dunganga. Nasıl buldun bağlantıyı? <gülüyor> <gülüyor> sordum olabilir mi? E, ne alaka yani? yani? bir alakası var mı yok? Sorduk zaman yani. <gülüyor> evet yörük elf. Yörük elflerinden, <gülüyor> <Yürük> elflerinden beri, <gülüyor> <gülüyor> Çocuk da bu hani artık duyuyor tabii. yani bu da 7 yaşında çocuk hani Melkor'un kuvvetleri geliyor falan ağlamaya başlıyor. Çok korkuyor yani beni alıp götürecekler falan. O sırada annesi öğrendir için özel yapılmış kendi boyutlarına uygun güzel bir zırhla geliyor. Hani oğluna diyor bir yani kazara bir ne bir şey giydir falan. İyi yani, iyi kötü korusun çocuğumu derdinde. O zırhı giyince yalnız bizim öğrendir Kendine geliyor, hmm. göğsünü dışarı çıkartıyor ve kahramanca bağırmaya falan başlıyor. Savaş naraları atar falan bir hale geliyor zırhla beraber. Ama İdrin'in gözleri dolu. Hatta bazen tutamıyor, çocuğuna sarılıp ağlıyor. Diyor ki bütün bu hazırlıklar, bütün bu savunma tedbirleri, her şey belki o yaptığınız gizli yol dahil hayatımızın son günlerine geldik artık. Oğlum dahil, eşim dahil, babam dahil kral. Hepimiz yok olup gideceğiz herhalde. Hiçbir çabamız, hiçbir uğraşımız doğru sonuç vermeyecek. Çünkü korkunç bir ordunun geldiğini kendi gözleriyle de görmüş. Yani neredeyse bir lav akıntısı gibi aşağı iniyor karşı dağlardan ordular. Oradan şeyleri falan da fark ediyorlar gelenlerden işte. O zamana kadar hiç görmedikleri metalik ejderhamsı canavarlar falan geliyor yani. Etten de oluşmamış canavarlar geliyor. O bakımdan da bayağı bir umutsuzluğa düşüyor şey. <gülüyor> Bu kuzeyden gelen hikaye ateş orduları falan. Daha sonra da, da doğudan ve batı ufkundan da inmeye başlıyorlar. Yani sadece tek bir yerden de değil daha çevreleyen yerlerden falan da inmeye başlıyorlar. Gitgide ışık ve sıcaklık kentte daha fazla artmaya başlıyor ve bunların geliş hızları daha fazla oluyor. Ordu paniklemiyor ama halk büyük bir panik içinde, korku içinde ve her yerden falan geldiklerini görünce halkta bir umutsuzluk, bir çaresizlik oluşuyor. Sadece tek bir açıdan gelmediklerini fark ediyor Turgon bunların. O da Kriston denilen kartalların yarığı denilen kısımda öyle bir ateş akması yok ve ne akıllı ki İdril Kaçış yolunu katkaların yarına doğru yaptırmıştı. Buradan bir ufak ihtimal çıkıyor hani birileri kurtarabilir diye. Tuğr'da bunu fark ediyor. Yani çünkü sadece oradan bir saldırı yok. Bütün bu korkular falan içinde ne yapacağız ne edeceğiz derken Turgon diyor ki bir savaş konseyi toplamamız lazım. Hemen oracıkta bütün prensler, bütün komutanlar, bütün klan liderleri ve sadece onlar değil, klan liderlerinin saygı duyduğu eski savaşlara katılmış erfler de toplantıya katılıyor. Tabii Tuor da insan olmasına rağmen kralın damadı ve kral ailesine ait olduğu için Tuor da orada. Böylece bir savaş kurulu Turgon tarafından toplanmış oluyor ve savaş kurulunda nasıl bir karşılık verecekleri konuşuyorlar. Turgut oradakilere fikirlerini soruyor. Vay be konsey toplandı abi. Sizin evet, konsey bu? Evet burada konsey toplandı. Sizin konsey mi? Murat Hoca geldi. <gülüyor> Umur var. Murat abiye Ektelion derler zaten. Ektelion Murat derler. ha. Umura? Umura. Galdor diyebiliriz. Bana da salgant derler. <gülüyor> Geliyorum arkadan. <gülüyor> Biraz korkam ama iş görüleni de. <gülüyor> o zaman bölümümüzü burada bitiriyoruz. Konseye geldik yine durduk. Ne zaman zapt edilecek gondolin dediler dediler. Yani evet. Bir de 4-5 sene önce haneleri anlatırız bayrakları. Evet haneleri falan... anlatmış olduk. 4-5 sene önce söz vermişti Sabri abi. Bak o da çıktı aradan. aradan bir sözü daha ya. tamamladık. Geç olabilir ama olur. olur. <gülüyor> Aynen. Bir lejender yani, bir Neydi? Zoru severim. İmkansız neydi? İmkansız zaman alır. Zor. İmkansız biraz zaman alır mıydı? Sözümüzü unutmayız. Geç olsa da yaparız. Hallederiz. Lejenderin borcuna sadıktır. Hiç. O zaman bölümümüzü kapatıyoruz. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz. ederiz Cem. Teşekkür ederiz sevgili izleyicilerimiz. Gondolin'in düşmesine çok az kaldı. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz. Bye.